Dünyayı Okumak programından Açık Radyo'nun bütün arkadaşlarına merhaba ben Aytaç Timur. Bugün çok güzel bir Eylül ayı akşam üstünde stüdyoda iki tane çok sevdiğim, çok değerli yazar var. Seda Saraç ve Nihal Yutseven Açık Radyo'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi Ortaokul Öğrenciler için İklim Değişikliği Etkinlikleri kitabı. Sizler editörlerisiniz ama kitabın yazarları da var. Oraya da geleceğim. Ama sanıyorum yani aldığım duyumlara göre Türkiye'de yazılmış tek kitap. Bu kitap Seda Hanım sizinle başlaman hangi ihtiyacı karşılayacak? Bu kitap tabii ki iklim değişikliği eğitimini e, ortaokul düzeyinde vermek isteyen öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir kitap e, olarak kurguladık bunu. İçinde kazanımları da var ders açısından baktığımızda. Bu e, İklim değişikliği dersi, çevre ve iklim değişikliği dersi olarak seçmeli ders olarak Milli Eğitim tarafından e, programa konuldu ve bu sene de ilk defa o dersler açılıyor seçmeli olarak. Ve dolayısıyla öğretmenlerin e, ortaokul düzeyinde bu dersi yapmak isteyen öğretmenlerin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacağını umuyoruz. Çok kapsamlı, oldukça kapsamlı bir kitap hazırladık. De mi yani Hocam? Kesinlikle öyle. Bu arada küçük bir parantez açmakta yarar var. Aslında ortaokul için hazırlanmış e, kitaplardan belki ilki olabilir ama iklim değişikliği eğitimi adına e, yapılmış ilk kitap değil. Hatta e, sevgili Seda Hocam'la daha önce hazırlamış olduğumuz okul öncesi ve ilkokul etkinliklerinin yer aldığı bir kitap daha var. O da geçen yıl çıkmıştı. Burada e, tabii ki bizim çıkış noktamız e, şuydu tam da aslında bu kitabın hazırlanmasında pandeminin e, başlangıcı aşamasında başlanmıştı. Hepimiz e, aslında yıllar içerisinde iklim değişikliğinin dünyadaki ve Türkiye'deki etkilerini çok daha somut ve net bir şekilde gözlemlemeye başladık. E, burada en çok dikkat çeken şey aslında küresel ortalama sıcaklıklardaki artış oluyor ama aslında iklim değişikliğinin e, en somut Etkisi bu olsa da tek etkisi bu değil. E, ormansızlaşma, eko çeşitliliğin giderek azalması, e, özellikle Türkiye'de son birkaç yılda sıklıkla gördüğümüz yangınlar, seller gibi olağan dışı hava olayları. Sonuçta çocuklar bunları bir şekilde gözlemliyor. Haberlerde izliyor, filtresiz bir şekilde karşılarına çıkıyor. Ee, ve aslında bir fısıltı gazetesi dolaşıyor çocuklar arasında da. Dünya yok mu olacak? Her şey mahf mı olacak? Ee, bu da tabii ki e, çocukların e, bu noktada kendilerini çaresiz ve kaygılı hissetmelerine neden oluyor. Ee, biz bunları da göz önünde bulundurarak ve içinde bulunduğumuz bir takım projeler kapsamında bunlar üzerine alan uzmanlarıyla da çalışarak tüm bunların aslında sınıflarda bilimsel temellere dayalı olarak ...konuşulmasının bir ihtiyaç olduğunu fark etmek üzerine... E, ...bu kitabı hazırlamaya başladık. Çünkü bizler aslında... E Büyük ölçüdeki değişiklikleri en iyi eğitim yoluyla yapabiliriz. Eğitim de önlem almanın en etkili ve en ucuz yoludur bir anlamda. Çünkü sınıf içerisinde yaptığımız etkinlikler, eğitsel faaliyetler dolaylı olarak jenerasyonların birbirine etkilemesini sağlar. Burada gözlemlediğimiz en önemli şey de geçmişte yaptığımız iklim değişikliği eğitimi projelerinde çocukların aslında bu bilgileri bir şekilde eve aksettirmeleri, anne babalarıyla bu konuları konuş evde alınabilecek bir takım küçük önlemleri sınıfta öğrenip eve transfer etmeleriydi. O yüzden bu kitabın Türkiye'de önemli bir ihtiyacı karşılayacağını düşünüyoruz. Harika. Kitabın hemen başı doğanın düzeniyle başlıyor. Belki de doğanın düzeni öğrenci arkadaşlarla üzerinde konuşulması gereken, yani bana kalırsa anlatılması değil, onları da dinleyeceğimiz bir başlık. Peki ortaokul öğrencileri doğanın düzenini nasıl algılıyorlar? Biz şunu gözlemledik kendi deneyimlerimizde çok okul gezdik hem okul öncesi hem okul hem ortaokul hem lise ee, çocukların doğadan çok uzaklaştığını fark ettik çocuklar yani kentleşme çok yoğunlaştı Türkiye'de biliyorsunuz sizde dolayısıyla çocuklar artık doğayla bağlantısı kopmaya başladı ve aslında o doğadaki ahengi doğanın kendi içinde bir döngüsü olduğunu çok da fark etmiyorlar dolayısıyla biz de bununla başlamak istedik. Ki çocuklar aslında bu ahengin olduğunu fark etsinler, bunu takip etsinler. Ve insan kaynaklı, yani canlı ve cansız doğada olan her şeyin aslında doğada bir rolü olduğunu anlamaları gerektiğini düşündük. Ve bu ahengi fark ettikten sonra da insandan kaynaklanan, insan müdahalesiyle oluşan e, her şeyin doğanın dengesinin nasıl bozduğunu anlamalarını istedik. İlk önce buradan başlamak istedik. Bir farkındalık yaratalım istedik çocuklardan. Ben uzaklaştıklarını düşünüyorum hep de gördük zaten bunu çocuklarda. Ee, bizim daha önceki okul öncesi ve ilkokulu yaptığımız e, proje kapsamında yaptığımız çalışmalarda e, Çocuklar bizim e, etkinlikler sayesinde biraz daha okuldan çıkmaya başladılar Doğayla iç içe olmaya başladılar Doğayı gözlemlemeye başladılar Çünkü okul bahçeleri çok kısıtlı zaten Hani Her okulda bahçe var ama bahçeler çok kısıtlı Doğayla iç içe olamıyorlar e, Bu bir ivme kazandırdı Ayrıca okullarda öğretmenlerin çocukları ormana götürmeleri için, açık alanlarda gezmeleri için, yürüyüş yapmaları için, izlemeleri için, doğayı izlemeleri için. Dolayısıyla böyle bir imle kazandırdığını da düşünüyoruz. ilk okul öncüsü ve ilkokulda. Dolayısıyla ortaokulda da bunu yapmak istedik. Sizin görüşünüz nedir? Ortaokul öğrencileri ne kadar bunu algılıyor ya da nasıl yaklaşıyor? Bazen de şey düşünüyorum yani bunları anlatmak iyi mi oluyor acaba okullarda yoksa <gülüyor> <gülüyor> daha mı kötü oluyor? Evet ya aslında bunlara özel ilgi duyan e, bazı çocuklar da var. Meraklı doğayı gözlemliyor, gökyüzünü gözlemliyor e, ama bunu e, hepsi için söyleyemeyiz çünkü hepsi... E, Bireysel olarak tek ve çok farklı özellikleri, hobileri, zevkleri olan da çocuklar var. Ama sonuçta bu şehirleşme, Seda Hoca'nın da bahsettiği gibi doğayla iletişimin sınırlanması, bunların hepsi çocukların doğanın düzenini fark etmeleri için bir engel teşkil ediyor. Bir de tabii ki içinde bulunduğumuz ortam, çok fazla elektronik araç bulunması, çocukların çok fazla ekranda kalıyor olması. Bunlar da biraz hani bununla ilişkili diye düşünüyorum. Şimdi öğrenciler şimdi apartmandan çıkıyorlar değil mi? Servise biniyorlar. Apartman beton, yol asfalt, servis demir. Okullar geliyorlar <gülüyor> okul beton <gülüyor> evet, evet. değil mi hiç toprağ falan okulların bahçesinde toprak var mı bilmiyorum yani okulların bahçesinde çok az toprak var biz özellikle çok ben özellikle çok bakıyordum zaten bu proje kapsamında da gittiğimizde baktık bazı etkinliklerimizi de yapamadıklarını gördük okullarda öğretmenlerin çünkü okulların bahçelerini beton döküyorlar hmm. e, aslında sordum ben merak ettiğim için neden hani hiç çim yok dediler ki bakımı çok zor oluyor bir de otopark olarak kullanılamıyor tabi beton. Ve onladığı zaman ne masraflı oluyor. Evet, evet. Dolayısıyla beton yani. Okullar maalesef. Bu fasulyeyi de hala pamuğa ektiriyorlar galiba. Evet. Mi? Beton Toprağı. dökünce tabii Toprağı. ki toprak kalmıyor. Ektiremiyorlar. Bence. Peki e, sizin deneyimlerinize göre e, iklim krizi içinde olduğumuzu ortaokul öğrencileri sizinle seven, yaladım, Evet. E, nasıl karşılıyor? Yani bunu duyduğu zaman bir kriz olduğunu ee, bu krizin esasında tam da şimdi ortaokulda yaşayan öğrencilerin geleceğini çaldığını öğrendiklerinde nasıl karşılıyorlar Aslında ortaokul bunun için çok kritik bir dönem çünkü artık yavaş yavaş soyut işlemler dönemine geçtikleri biraz daha soyut düşünmeyi sorgulamayı e, başarı bildikleri bir dönem ama buradaki öne, önemli handikaplardan bir tanesi şu, bu konuda çok fazla bilgi kirliliği olması. Ee, ...bir takım kavram karmaşaları olması ve bir takım e, stereotipler olması bu konuda. Mesela biz iklim değişikliği dediğimizde çok klişe bir fotoğraf var. Bir e, buzulun üzerinde mahsur kalmış bir kutup ayısı mesela. E, ama bu sadece bununla e, paralel bir şey değil. E, bu tarz içerikleri çocuklar gördüklerinde e, tabii ki biraz daha e, yani durumun daha geniş e, spektrumda bir şey olduğunu fark ediyorlar. Ama az önce de söylediğim gibi bunun pedagojik olarak veriliş şekli çok önemli. Yani çocuklara yani depremi de anlatırken, iklim değişikliğini de anlatırken, kendini korumayı, cinsel istismardan korunmayı da anlatırken izlediğiniz yol çok önemli. Bu çocuklarda çok büyük bir depresyona da neden olabilir uzun vadede. O yüzden işte dünya mahvoldu, sonumuz geldi gibi bir ekofobi oluşturmak ya da çocukları bir kaygın içerisinde hapsetmek değil de aslında bu tip eğitici içerikler sayesinde çocukların biraz daha anda kalmasını sağlamak ve bu noktada umutlanmak. Mutsuzluğa kapılmadan yani çünkü e, yani özellikle iklim konuşuyorsak eğer e, günün sonunda gelinen noktada hep e, evet ülkelerin e, bir takım politik kararlar almaları işte e, adımların e, üst politikalarca düzenlenmesi gibi bir noktaya çıkıyor ama burada e, bireysel tedbirlerin de aslında bu noktada işte karbon ayak izini azaltmak gibi daha yeşil bir dünyaya kavuşmak için yapılabilecek evdeki küçük basit önlemler gibi bunları da konuşabiliyor olmamız lazım. Sorunuza gelecek olursak evet çocuklar bu tarz bir içerikle karşılaştıklarında aslında gerçek dünyadan bir şey gördükleri için heyecanlanıyorlar. Mutlu oluyorlar ve aslında biraz da umutla doluyorlar. Çünkü herkesin aslında bu dünyayı sürdürebilmek için yapabileceği bir şeyler var bu da onları mutlu kılıyor diyebiliriz Ya belki soruyu şey için sormuş olabilirsiniz hani çocuklar bunlardan korkmuyor mu endişelenmiyor mu iklim değişiyor çok yani böyle bir tepki oluyor mu diye aslında olmuyor çünkü çocuk zaten o tepkiyle sınıfta şu anda çünkü işte Greta ile beraber biliyorsunuz çok daha popülerize oldu iklim krizi televizyonlarda sürekli böyle içerikler var bizim burada çıkış noktalarımızdan biriydi o zaten. E, ...çocuk duyuyor... ...felaket haberleri... ...işte kurak, kuraks, e, kuraklık... ...kuraklık başlıyor... ...susuzluk başlıyor... E, ...işte ağaçlar yanıyor... ...bunun gibi haberler var ama... ...tam olarak iklim değişikliğinin ne olduğunu bilmiyorlar... ...çok soyut kalıyor e, çocuklarda... ...dolayısıyla bu içerikte aslında... ...bunu anlatmış oluyoruz çocuklara... ...ama bir yandan da sadece... E, kitapta göreceksiniz... ...sadece iklim değişikliği e, kitabı değil bu... ...yani iklim değişikliği anlatan bir kitap değil... ...iklim değişikliği sonuçlarını da anlatıyor... ...iklim değişikliğiyle... Ee, nasıl uyum sağlayacağımızı da anlatıyor iklim değişikliği ile ilgili müdahalelerin de nasıl olabileceğini anlatıyor ve aynı zamanda bireysel olarak biz ne yapıyoruz ne yapabiliriz ee, Türkiye neler yapıyor ülke olarak neler yapıyoruz dünyada neler yapılıyor bütün bunları da kapsayacak şekilde e, verdik kitapta harika e, Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları şimdi stüdyomuzda Seda Saraç ve Nihal Yurtseven var Ortaokul Öğrencileri için İklim Değişikliği Etkinlikleri kitabını konuşuyoruz ama bir şarkıyla azıcık dinlenelim diyorum. Olur mu? Tabii ki. Şimdi Harika. Böyle bir Lübnan filmi seyretmiştim. Şimdi nereye gidiyoruz diye. Bu filmde de çok popüler olan bir şarkı var. Hashet Albi. E Hristiyan ve Müslüman kadınlar haşhaşı böyle katıp keklerin üzerine bir yemek yaparken söyledikleri bir <gülüyor> şarkı. Şimdi Hashet Albi. Her dil gibi Arapçada güzel şarkılara ne kadar yakışıyor değil mi? Evet. Bu filmi seyretmediyseniz mutlaka seyretmenizi <gülüyor> öneriyorum. Şimdi kitabımız sonra iklim bölümüyle devam ediyor ve iklim bölümüne ben bir baktım. Şöyle tablolar var ve tablolarda çok hoş sorular var. Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim? Nasıl öğrendim? Şimdi bence bunların hepsi çok kıymetli sorular. Tabi bu arada Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları Seda Saraç ve Nihal Yurtseven sadece bu kitabın yazarı değiller. Aynı zamanda Bahçe Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde de... E, Öğrenci yetiştiriyorlar. O yüzden uzmanlıkları da bu. Peki siz öğretmenlere de bu sorularla mı başlamalarını öneriyorsunuz? Evet, bu sorularla başlamalarını öneriyoruz. Çünkü bu kitabı yazarken tabii eğitimci tarafımız da var. Sadece iklim değişikliği eğitimcisi değil. Yani genel olarak eğitim konusunda dersler veren, eğitimler veren insanlarız. Öğretmeni, öğretmen yetiştiriyoruz. E, şunu biliyoruz ki eğitimin amacı sadece bilgi bilgiyi transfer etmek değil. İttim değişikliği konusunu sadece vermek bizim için yeterli değil. Bunun en önemli sebebi bu soruların olmasının sebebi biz istiyoruz ki 21. yüzyıl becerilerini geliştirelim çocukların. Verdiğimiz her türlü etkinlikle, her türlü tabloyla, her türlü çalışmayla bunları geliştirmek istiyoruz. Çünkü işte eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek istiyoruz. Bu özellikle bahsettiğiniz tablo aslında çocukların üst bilgisayar becerilerini geliştirmeye yönelik. Yani kendilerini öğrenmeyi öğrenmelerini istiyoruz. Kendisi bir düşünecek, ben ne biliyorum? Yani kendine bir içine bir dönecek, bir zihnine bakacak. Ben ne öğrendim, nasıl öğrendim, ne yaptım? Bunları sorgulamasını istiyoruz. Yani iklim değişikliği içerinden bağımsız olarak geliştirmek istediğimiz bazı beceriler var 21. yüzyıl becerileri. Ama bunun dışında iklim değişikliği konusu özelinde de e, i̇klim değişikliği konusunda biliyorsunuz çok fazla bilgi kirliliği var. E, koca koca devletlerin başkanları çıkıp iklim değişikliğinin böyle bir şeyin olmadığını da söyleyebiliyorlar. Dolayısıyla biz istiyoruz ki çocuklar biraz daha eleştirel düşünsünler. E, doğru bilgiyle yanlış bilgiyi, bilimsel bilgiyle bilimsel olmayan bilgiyi ayırt edebilsinler. O yüzden kitaba baktığınızda sadece içerik görmeyeceksiniz. E, Birçok etkinlik var. Mesela okuma yazma etkinlik, okuma etkinlikleri var, yazma etkinlikleri var, altı şapkalı düşünme etkinlikleri var. Hep çocukları düşünmeye, sorgulamaya öğretmenin daha kolaylaştırıcı olduğu öğrencinin daha aktif olduğu etkinlikler özellikle koymaya çalıştık. Dolayısıyla dediğim gibi her anlamda çocuğu geliştirmeye çalıştık. Sadece eğitim değişikliği değil. Evet. Seda Hoca biraz önce aslında amaç sadece eğitimi genel amacı sınıflarda bilgi aktarmak değil dedi. Ben o noktadan biraz ilerlemek istiyorum. Çünkü biz de bu kitabı hazırlarken sadece derste yapılsın ve geçsin şeklinde düşünerek bu etkinlikleri tasarlamadık. Hatta aslında burada net bir şekilde görülmese de arka planda bir öğretim tasarımı mantığı var. Bir kurgu var ve biz bunu özel bir Kurgu olarak yaptık. Altyapıda da UBD isimli bir öğretim tasarımı modelini kullandık. Açılımı Understanding by Design, Türkçe'ye de anlamaya dayalı tasarım şeklinde çevirdik. Anlamaya dayalı tasarım aslında öğretmenlerin ya da bir eğitimcinin eğitimi kurgularken yararlanabileceği bir öğretim tasarımı modeli. Buradaki odak noktası öğretmeni sadece bilginin aktarıcısı pozisyonundan alıp biraz daha bilgiyi bulduran, öğrencinin sorgulamasını sağlayan bir... Role geçirmek Bunu yaparken de aslında UBD'nin en çok odaklandığı nokta Öğrenilen bilgi sınıfta kalmasın bu bilgi gerçek hayatta ya da öğretmenin olmadığı bağımsız ortamlarda öğrenci tarafından kullanılabilsin. Şimdi konu o kadar e, e, öyle bir konu ki aslında gerçekten de sınıfta kalmaması gereken, gerçek hayata aktarılması gereken, içselleştirilmesi gereken bir konu. Bu noktada UBD bize gerçekten çok güzel bir çerçeve çizdi. E, biz bunları e, kazanımları yazarken de e, öğrenci neler bilecek... Bu bilgilerle neler yapabiliyor olacak ve biz öğrencinin gerçekten anladığının ne gibi araçlarla ölçebiliriz mesela birçok ünitemizde performans görevi göreceksiniz bu da UBD'nin en önemli araçlarından bir tanesi bu sayede aslında hem üst biliş hem 21. yüzyıl becerileri hem bilginin kalıcı ve anlamlı bir şekilde öğretilmesi biz bunları bir çerçeve kullanarak bir bütün şeklinde kitapta ele aldık diyebiliriz. Harika. Yani performans ödevleri de var öğrenci arkadaşlara. Şimdi bir de e, kitapta iki tane iklim aktivistleri yapılmış söyleşi yer alıyor. Evet. Biri Elianaz Birdal, öteki de Atlas Sarrafoğlu. Atlas aynı zamanda bizim Açık Radyon'da programcısı. Evet. E, onlara da bir selam gönderelim. Atlas bugün e, işte arkadaşlarıyla beraber Türkiye'nin ilk iklim davasını açtı. E, böyle öğrencilerin siz iki tane eğitim fakültesinin hocası olarak Öğrencilerin aktif olarak iklim krizi karşısında eylemlere katılmasına nasıl bakıyorsunuz? Tabii ki olumlu bakıyoruz. Kitaptan da anlaşılacağı gibi e, harekete geçmelerini istiyoruz. Çocukların harekete geçmelerini, kendi hayatlarını kendileri kurmalarını istiyoruz. Biz oturup da devletlerden, e, büyük şirketlerden bunu bekleyemeyiz artık. Zaten yapmıyorlar. Kimsenin bizi düşündüğü yok. Dolayısıyla çocuklar kendilerini düşünmeleri gerekiyor ve harekete geçmeleri ve aktif olmaları, aktivist olmaları gerektiğine yörekten inanıyoruz ikimiz de. O yüzden de bu tip etkinlikler çok var. Performans görevlerinde de aslında çocukları, her performans görevi çocukları aktivist olmaya biraz adım adım hazırlıyor. Adı çok açıktan geçmese de aktivist olmaları. Bir, bir, bir böleceğim. Aynı zamanda kitabın içinde Berin ve Alper... Ee, yolda broşür <gülüyor> dağıtıyorlar dernek kuruyorlar değil mi? Bunları böyle Seda Hanım heveslendirmek için mi koydunuz? Evet heveslendirmek için koyduk ee, biraz, biraz da, örnek olsun diye koyduk biraz da magazin bilgi verelim <gülüyor> <gülüyor> biraz da onora etmek için koyduk aslında. verim benim kızımın adı Alper de benim oğlum ee, onların da birer aktivist olmasını tabii ki istiyoruz ee, buradan yola çıktık aslında ee, zaten e, Atlas'tan ve Ela'dan da e, röportaj almamızın sebebi oydu çünkü örnek olsun istedik çocuklara. Bunları yapan çocuklar olduğunu, harekete geçen insanlar olduğunu görmeleri istedik. Aynı zamanda bilim insanı da var, Canan Acar. Bizim Bahçeşehir Üniversitesi'nde, şimdi Hollanda'da, Twente Üniversitesi'ne geçti. İklim değişikliği ile ilgili, özellikle hidrojenin kullanılması ile ilgili çok güzel çalışmalar yapıyor. Ve bu kitabı yazma sürecinde de bizim danışmanlarımızdan biriydi. Ondan da çocuklara bir mektup yazmaları istedik. Yani iklim konusunda çalışan bir akademisyen. E, olarak bir mektup yazmasını istedik. E, çünkü çocukların her şeyi görmelerini istiyoruz. E, bunu yapan çocuklar olduğu, bunu yapan yetişkinler olduğu, bunun için savaşan insanlar olduğunu e, görmelerini istedik. Evet biraz e, yani heveslendirmek istedik. Bu sefer size işte farklı bir sorun var. E, ben, ben de size şu deneyimlerinizden yaralanarak şunu sormak istiyorum. Şimdi e, bir ortaokul öğrencisinin yani bu öğrenci arkadaşlarının okuduğu yerde değil de başka bir yerde, başka bir ülkede çünkü artık sosyal medya sayesinde bunları çok kolay da dolaşıyorlar. Kendi yaşıtı birinin dünyada ses getirecek bir harekete geçmesi buradaki öğrenci arkadaşlarda nasıl bir algı oluşturuyor? Motive ediyordur mutlaka ve bizde de aslında gerçekten çok duyarlı sorumluluk becerisi, sorumluluk duygusu yüksek çevresini ikna edebilecek hatta hali hazırda böyle bir kitaptan bağımsız projeler yapan birçok çocuk var. Bu kitapta belki bir hani işaret bir şey olabilir bu konuda henüz farkındalığı olmayan çocuklar için özellikle Elanızın ve Atlasın röportajı. Bu noktada aslında bu işlerin sadece büyüklerin işi olmadığı mesajını onlara verebilir. Sevgili Canan Acar gibi değerli bir kadın akademisyenin çalışmalarını okumak özellikle kız çocukları için bu tip bilimsel konularda sadece erkeklerin çalışmalar yapacağını değil aslında kadınların da aktif rol olabileceğini öğretebilir. Aslında biz doğrudan bunu amaçlamadık ama böyle bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. Ama en önemli şey özellikle kendi öz düzenleme becerileri gelişmiş Sorumluluk sahibi çocukların bu kitap sayesinde aslında çevresine de böyle bir etkide bulunabileceğini fark etmesi ve arkadaşlarıyla işbirliği içerisinde çalışması. Çünkü 21. yüzyıl becerisi demişken hani 4C'nin içerisinde en önemli becerilerden bir tanesi de, işbirliği e, evet. ve geleceğin mesleklerinde hiç izole edilmiş bir çalışma e, tanımı yok. E, bu tip çalışmalar ve projeler içerisinde olmak çocukların e, bu işbirliğine yıllar içerisinde daha da alışmasını ve gelecek zamanda e, mutlaka e, daha başarılı bir şekilde bunu sürdürebilmesini de sağlayacaktır. Programın sonunda yaklaşırken Sedihan Hanım size bir şey daha sormak istiyorum. Evet. Şeyde bu sene e, iklim değişikliği dersi seçmeli ders olarak verildi değil mi? Ortaokullarda. Evet. Ortaokullarda. Ve çok sayıda öğretmenin açtığının da haberlerini alıyoruz Öyle bize Twitter'dan Peki sizin yazıyorlar. kitabınız uygun mu buna yani? Kesinlikle. E, onları gözeterek mi yazdınız ne bileyim bazı kurallar falan varsa onları bilmiyorum. Yani iklim değişikliği ile ilgili kazanımların çoğu. O çevre ve iklim değişikliği dersi diye bir ders aslında. E, çevreyle ilgili kazanımlar burada olmasa da direkt doğrudan olmasa da iklim değişikliğiyle ilgili iklim değişikliği, iklim değişikliğinin etkileri e, Türkiye'de yapılan çalışmalar, dünyada yapılan çalışmalar bu tip kazanımlar da çok uyumlu tabii ki. E, anlatacağımız konu zaten e, aşağı yukarı aynı şeyleri anlatacaktır öğretmenler. E, o yüzden derslerinde çok rahatlıkla kullanabilirler. Ama ben sadece bunu bu dersi açan öğretmenlerin kullanabileceğini düşünmüyoruz biz bunu. Çünkü yazarken de öyle yazdık. Demin de bahsettiğim gibi içinde birçok okuma parçası var. Özel olarak kitabı yazılmış yani kitap için yazılmış okuma parçaları var. Yazma etkinlikleri var. Yani bir Türkçe öğretmeni de çok rahatlıkla iklim değişikliğine ilişkin bir okuma parçası üzerinden okuduğunu anlama sorularıyla çalışmalar yapabilir ya da yazma yaptırabilir. Yani hem e, dersi açacak olan öğretmenler için çok e, bütün dersi bununla yapabilir yani bütün seneyi bununla geçirebilir. O kadar çok etkinlik var içinde ama sadece onlar değil. Türkçe öğretmeni gibi ya da sosyal bilgiler öğretmeni gibi iklim değişikliğini dersine entegre etmek isteyen her öğretmenin de kullanabileceği bir kitap. Çok çok teşekkür ediyorum. Seda Saraç, Nihal Yurtseven Ortaokul Öğrencileri için İklim Değişikliği Etkinlikleri Kitabı. İklim Değişikliği Etkinlikleri Kitabı. E, açık Radyomuza kadar, stüdyomuza kadar geldiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Kitabın yolu umarım açık olur. Teşekkürler. Teşekkürler. Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları ben Ay Taç Timur dünyayı okumakta bugün işte iki yazar, güzel bir kitap, iklim değişikliği konuştuk. Önümüzdeki programda başka bir yazar, başka bir kitapla görüşünceye kadar sen kalın.